Değerli Müslüman kardeşlerim, burada Yüce Rabbimizin kelamını, Yüce Rabbimizin kitabını okuyup, kendi aramızda öğütleşmek için bir araya geliyoruz. Pazar günleri, bu ecre, bu sevaba, bu ilme sahip olup, hayatımıza aksettirmek, hayatımıza yansıtmak için mutat olarak Böyle bir şey kararlaştırmıştık. 4 haftadır, 5 haftadır pazar günleri namazdan sonra toplanıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan amme cüzünü okuyor, ezberlemeye çalışıyor. Anlamaya çalışıyoruz. Ardından da bir kahvaltı yapıyoruz. Bu amel hayırlı bir amel. Hayırlı amel olduğunu nasıl anlıyoruz? Buna nasıl karar veriyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun Allah'ın evlerinden bir evde toplanmanın camilerde bir araya gelmenin ve Yüce Allah'ın kitabını okumak için bu kitabı kendi aramızda okuyup birbirimize öğüt vermek için toplanmanın çok büyük faziletlerinin olduğunu müjdeliyor. Bu müjdeleri geçen haftalarda tekrarlamıştık ama yine tekrarlayalım bize teşvik olsun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o topluluğun üzerine diyor, sekinet iner. Sekinet, huzur iner. Rahmet iner. Oraya rahmet iner. Melekler, orayı ne var? Kuşatır. bugünkü inşallah inşallah suremizde zaten meleklerin bazı vasıflarıyla, özellikleriyle alakalı olarak başlıyor. Naziat suresi. Oraya melekler iner diyor Resulullah. Allah-u Teala diyor, o topluluğu kendi katında Anar, zikreder. Bu sebeple de her Müslümanın ilimle meşgul olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَلَبُ ilmi وَاجِبٌ 'ala kulli Muslim". İlim talep etmek her Müslüman üzerine bir görevdir. Sorumluluktur. Herkes kendi ihtiyacı olduğu kadarıyla o ilmi talep edecek. Fakirsen paran yoksa zekat ilmini öğrenmen farz değil sana. Ama paran varsa zekat verecek duruma geldiysen nasıl zekat vereceğini, ne kadar vereceğini öğrenmen artık sana ne oldu? Farz oldu. <gülüyor> Sağlığın yok. Maddi imkanın yok. Hacca gidecek durumunda yok. Yani hangi gün Arafat'a çıkı çıkılır, ihramı bozan şeyler nelerdir? E ne zaman taşlama yaparız? Saçlarımızı ne zaman kestiririz? Bunları böyle sırasıyla tam tamına öğrenmek senin üzerine mı değil? Ama ne zaman hadice gideceksin o zaman öğreneceksin. Tabi bir de bilmemiz fazla olan ilim var. Bizi yaratanın kim olduğu, bize göndermiş olduğu peygamberin kim olduğu, bu dinin ne olduğu bunu bilmemiz lazım. Çünkü kabirde buradaki herkesin <gülüyor> ve yeryüzündeki herkesin bir görüşe göre de sadece Müslüman münafıkları. Münaf münaf Tabirde bir sınavı var İmtihanı var Herkes bu sınav hazırlansın Şimdi bazı pazar günleri sınav oluyor Yolda gittiğiniz zaman Sokaklar insan kaynıyor Herkes hazırlanmış Akşam yatmadan önce kalemini kağıdını Her şeyini bir kenara koymuş Pazar olmasını filan dinlemiyor Ya bugün de sınav mı olur kardeşim bile demiyor Böyle Sabahleyin evinden çıkıyor Sınava gidiyor hazırlandı sınava gidiyor her şeyi hazırlamış, suyunu almış, değil mi? Şimdi o öyle bir sınav ki bizi bekleyen sınav, istisnasız toprağın altına girdiğimiz zaman bizlere sorulacak çok özel sorular var. Rabbin kim, dinin ne, Peygamberin kim? Bu soruların cevabı bu hayatta saklı. 60 yıl, 70 yıl, 40 yıl, 50 yıl ne yaşadıysan, onun özeti yaşantınla cevap vereceksin. Yaşantın bu sorulara uygun olarak ise önce bunların anlamını, manasını öğrendin ve ona uygun olarak yaşadıysan o zaman bu sınavı geçeceksin demektir. Ama sınav akşamı, sınav gecesi hızlı bir şekilde bakayım, edeyim hemen ezberleyeyim. Bazıları Arapçasını ezberliyorum. Men Rabbuk, Rabbi Allah ve ma dini i̇slam ve men Nabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunları böyle üç kelimeyi Arapçada ezberlediği zaman sınav hazır orada. Öyle bir şey yok. Yani oradaki sınavın cevabı bütün hayata yayılmış. Bütün hayatın neyi ortalaması. Şimdi var ya böyle Aleyküm Yeni yeni sistemler çıkartıyorlar. Diyorlar ki öğrencinin sınavdaki başarısını ölçmek için sadece diyorlar o sınavdan değil o ortaokul boyunca, 3 sene boyunca yapacağımız sınavların ortalamasıyla ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Yani bunlar hep verdiğim örnekler takribi. Olayı biraz daha iyi anlayalım diye. Yoksa durum daha dehşet. Durum daha, vaz vaziyet daha tehlikeli. Evet. allah Teala Naziat Suresi. Naziat demek Arapçada neza demek? Çekip almak demek. Biliyorsunuz bizlere allah Teala bir ruh bahşetmiş.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 vermemiş. Ama bazı bilgiler vermiş ki mesela öldüğümüz zaman bunu ne, yapın, ne yapıyor melekler? Çekiyorlar. Çekip alıyorlar. Hadis-i şeriflerde geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin ruhu sürahinin su kabının kırba diyorlar ona. Arapçada da kırba. Kırbanın ağzından damlayan suyun damlaması gibi kolay çıkar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 Kafirin de diyor ruhu böyle çıkar. Güzel Rabbim bizleri ruhlarını böyle su kabından damlayan sudanması gibi alanlardan elesin. Diyor ki Allah taala: وَالْنَازِعَاتِ <gülüyor> çekip alanlar. Allah taala şimdi surede işte ki şeyden hatırlayın, Mekkeli müşrikler tekrardan ölüp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 Yaratmış olduğu büyük azim olan şeylerin adına yemin ediyor. Bu surede de meleklerin adına yemin ediyor. yüce Allah mahlukatından dilediğinin adına ne yapabilir? Yemin edebilir. Vassemâ izatil buruc Allah sana diyor ki o gök yüzüne yemin olsun. Gök yüzüne yemin olsun. Veşşemsi v duhaha güneşe yemin olsun. Yani yüce Allah yaratmış olduğu böyle azim büyük yaratıkların adına yemin eder.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 ız تَرَٰئِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Zalim olanları, günahlarla, şirkle, küfürle, kendilerine zulmedenleri, ölüm anında bir görsen, ölüm anında bir görsen. Şimdi bu dünyada, dünyasam arkadaşlar onu söylüyoruz, po pozitivist bir yaklaşım var, maddeci bir yaklaşım var. Gördüğüne inanırım,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 Diyorlar ki onlara bugün الْيَوْمَ تُجَّوْنَ عَزَابَ الْهُونِ اِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ Bugün Allah'ın adına konuşmuş olduğunuz hak olmayan şeylerin karşılığı olarak sizlere ne yapılacak? Karşılık verilecek. <gülüyor> ya, çetin bir hesap var. Birisinde cennetle müjdenemek var. Birisinde ne var? Hesap var. Demek ki melekler Allah-u Teala da bu surede böyle buyuruyor. Nazihat suresinde وَالْنَازِعَاتِ evet. غَرْقَى çekip alırlar. Helekler çekip alırlar. وَالنَّا شِطَاطِ neşta. Tabi bu çekmek ya sert olur ya da وَالنَّا شِطَاطِ neşta yumuşak. Hemine ne edic? Hadiste ne diyordu? Su kırbasının, su kabının ucundan damlayan su damlası gibi. Kiminin ruhu öyle alınacak, kiminin ruhu öbürsüyle alınacak. وَالسَّابِحَاتِ <gülüyor> سَبْحَى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 o halde ne yapıyor? Sürekli Allah'ı tesbih ediyor. Gök dolu yani. Boş değil. Allah'a ibadet ediyorlar. Bizim gibi de değil yani. Biz böyle gün de 5 vakit namazı camide kıldığımız zaman 5'te 5 beş yaptıysak tam tabiri caizle camide böyle bir şey geliyor değil mi insana? Ay bugün 5'te 5 beş yaptık, bir de oruçluyuz. Demişler ya bir adam namaz kılarken görmüşler demişler ya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 Amellerimizi kabul eder. Bu korkuyla yaşarsak bu korku bizi neyden korur? Riyadan korur. Gösterişten korur. Evet. Fes-sâbikâti <gülüyor> sebkâ. Bu melekler ne yaparlar? Yarışırlar. Fel-mudebbirâti <gülüyor> emrâ. Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu işleri tedbir ederler. Ne demek tedbir eder? Yönetirler. Melekler. Yevme tercufur râcifeh.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 kemiğimiz de gidiyor. Dişimiz, tırnağımız, hiçbir şeyimiz kalmıyor. Tek kalan şey ne? Peygamberimiz de haber veriyor bunu. İnsanın kuyruk sokumundaki, omuriliğin altındaki o kemik. Acaba bu deniyor Arapçada? Bizim şeyimiz o zanki yani. Aslımız, tohumumuz. İnsan diyor oradan, tekrardan ne yapacak? Allah-u Teala topraktan bizi ne yapacak? Tekrardan o kemikten dirilterek, tekrardan yaratarak Topraktan çıkaracak. Dedi ki ya geçen haftada hatırlayın. Alhamdülüm. Aleykümselam. Alhamdülüm. Yani topraktan nasıl çıkacağız arkadaşlar? Topraktan çıkış halimiz, şeklimiz nasıl olacak? Böyle tertemiz, <gülüyor> elbiselerimiz üzerimizde, atkımızı takmışız. Ayakkabımız boyalı. Allah'ın sağlığı tırnaklarımız kesili. Her şeyimiz böyle güzel. Kokumuzu sürmüşüz. Öyle mi çıkacağız? Yoksa, yoksa suratımızdan böyle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 kalacak. Evet. Kalbün yuva mı izin O gün kalpler diyor korkmaktır. Şimdi ala ala bize o günün kalp, o gün kalplerin gümbür gümbür attığından bahsediyor. Geçen hafta derslerde bahsetmiştik. O gün emzikli kadın ne yapacak? Çocuğunu bırakacak. Hamile kadın çocuğunu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 Böyle. insan oldu. Aynı insan. Değişmedi. Aynı insan. Ama bakışlar çöküyor. Gidiyor. Kıyamet gününde de diyor ki allah Teala. Ne olacak? Bakışlar zelil olacak. Alçak olacak. Yekulun. Şimdi allah Teala Mekkeli müşriklerin söylediği sözleri aktarıyor bize. Derler ki diyor onlar. E innâ lemerdudûne fil hafira. Bizler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 Dünyaya geldiğin, yer, dünyaya geldiğin yer Burası Artistik yapmaya çibirlenmeye gerek var mı? Yok Karnında, midende O bir buçuk kilo dışkıyla geziyorsun dolaşıyorsun. Deponda ne var? Menzin yok Hoşlanmadığın, kokusundan Rahatsız olduğun birine var Atık madde var ve bu yani Senin dışında değil Bir depo dışta değil yani Senin içinde, senle geziyorsun, yatıyorsun senle, kalkıyorsun senle, dolaşıyorsun senle Dışımız güzel kokuyor ama içimiz Böyle, demek ki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 İnadında haddi açtığı zaman inkarında haddi açtığı zaman çok büyük laflar edebiliyor. Çok bir şeyler konuşabiliyor. Değil mi? Ama her birinin hesabı var. E izâ kunne izâmen nakira Azm, azam, kemik demek. Çürümüş kemikler olduktan sonra mı direleceğiz? Kâlu tilke iden kerratun <gülüyor> hasira. Allah'a gerekli var ki eğer bu böyle ise eğer bu böyleyse, kurumuş, çürümüş kemik olduktan sonra dirileceksek, bu diyorlar çok zarar zararlı bir dönüş olacak. <gülüyor> Hem inanmıyorlar. <gülüyor> olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak diyorlar ki bu nedir? Zararlı bir dönüş. فإنما هي زجرة Allah Teala diyor ki bu diyor bir ses sese bağlıdır. Yani bir bir sura bağlıdır. Surun sesini duyduğunuz zaman hemen kalkarsınız. Ve izahum mistahira. Onlar ne yaparlar? Sese bağlı olarak bir çığlığa bağlı bir sura üflenişe bağlı olarak mahşer meydanına tekrardan toplanırlar. O mahşer meydanı arkadaşlar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 Ne zaman seni bu korkutacak, ne zaman seni ürpertecek, o zaman sen bunu ne yapıyorsun, içinde hissediyorsun yani. Bir tane yaşlı bir kişi tanıyorum, zamanında üç tek yerlerde bulunmuş bir kimse. Böyle dinleyecek kişiye emretmiş, emrettiğinde de herkesin hazır olup beklediği bir kimse, kimse. Adam şimdi emekli, evinde oturuyor. Hocam diyor. Ayam diyor toprağa yaklaştıkça diyor korkuyorum. Şimdi yaş da ilerlemiş dedi Ama tabi... Yani işin içten geçmemesi lazım. Vaktin geçmemesi lazım. Bu korku insan... Saçı başı ağırdığında... Yaşı 60-70'e geldiğinde değil... Gençliğinden itibaren... Düşünmesi bir tarafına koyması lazım. Ben... Öleceğim. Babamın, anamın, komşumun öldüğü gibi... O soğuk toprağa koyulacağım...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 sana Musa'nın haberi geldi mi diyor. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Musa aleyhisselamın haberini Allah nasip ederse önümüzdeki hafta alacağız. Musa aleyhisselam ulul azm olan büyük peygamberlerden bir peygamber. Musa aleyhisselam firavun gibi azılırıp bir adama gönderilmiş. İşi çok zor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 nefeslerini, ölümün nefesini insanın hissetmesi başınıza gelecek diyor. Sonra Allah-u Teala bize ne yapıyor? Kıyametten bahsediyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta Allah'ın ömür verirse pazar günü ee, dersimizi saklayalım. Geçen hafta iki keffaret meclis, meclisin kefareti böyle bir sohbet meclisinin çay meclisinin bitiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bir dua var.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 Senden başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik ederim. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Mağfiret, af, bağışlanma dilerim. Ve senden tövbe ederim. Bu kadar. Bir yere gittiğin oturduğun kalkarken bunu okursan kefaret. Subhanekallahumma <gülüyor> ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.